İsa-i göre 1-3-5-7-9-11'e kadar ne yapabilir bir Müslüman vitri namazı <gülüyor> kılabilirdi. Peygamber sırasında böyle bir uygulaması sabitti. İnşallah bu hafta gece namazı ve gece namazıyla alakalı olan ada, tabii öncelikle değinilmesi gereken bir nokta var. Ben bunun amel eden biri değilim. Amel etmediğim için aslında anlatmamam gerekir. Ama bu ilime de sahip olmamız şart. İnşallah Rabbim bizi amel edenlerden kılar. Sizi ve beni. Gece namazının fazileti Allah azze ve celle'nin şu ayette belirttiği gibi vemenel leyle fetehcud. Gecenin bir kısmını ne yap? Teheccüdü. Teheccüdde uykudan uyanmak. Yani uykudan uyanıp Allah'a Allah rızası için namaz kılmak. Şimdi kıyamul leyl başka bir şey, teheccüd başka bir şey. Mesela ben uyumadım. Gece oldu 1 2 3 saat. İlerleyen vakitler oldu. Sabaha yakın bir vakit. Daha sabah namazı vakti girmedi. Ben yatacağım ama diyorum ki yatmadan önce Allah rızası için iki rekat namaz kılayım. Bu kıyam-ül Ayette bahsedilen ise birazcık uyuduktan sonra kalkıp namaz kılmaktır. Bunun adı teheccüttür. Nafilaten leke. Sana nafile olarak diyor Allah Azze ve Celle. Esa eyyeb'afeke rabbuke makamen mahmuda Umulur ki diyor Allah Azze ve Celle bununla seni övülen bir makama ulaştırır. Salihler bütün salihlerin sünnetidir ki geceleri uyumazlar. Geceleri hepsi, bütün insanlar gaflette olduğu vakit onlar Allah'a kıyamla geçirirler. Allah Azze ve Celle'ye namaz kılarak Rabbilerine secde edip gözyaşı dökerek ondan bir şeyler talep ederek Allah'a ibadet ederek gecelerini ihya ederler. Bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek salihlerin değişmez sünnetidir. Allah'a yaklaşmak isteyen gece namazına kalsın. Gündüz nafilelerin de insana faydası vardır. Amel defterine ecir olarak yazılır. Ama Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği, kendine en çok yaklaşma vesilesi kıldığı amel nedir? Farz namazlardan sonra gece namazıdır. Hatta ecir olarak ona yakın sayılacak kadar büyük bir makama sahiptir. Allah Azze ve Celle gece namazlarına devam edenleri şöyle Zariyat suresi 15-19. ayette överek bahsediyor innen muttakine fi cennati ve uyun o muttakiler Allah'tan korkanlar Allah'tan sakınanlar cennetlerdedir diyor pınarlardadır ahidine mâ âtâhum rabbuhum Rablerinin verdiklerini alırlar yani Rableri onlara kitabı indirmiş hikmeti ilmi vermiş Rablerinin verdiği o ilmi alır ona uyar onunla amel ederler onu kaim kılarlar Kânû kâble zâlike muhsinîn. Bundan önce de onlar ihsan eden, yani iyilik, çokça iyilik yapan kişilerdi. Kânû kâleylem minel leyli mâ Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Yani onların sırtları yataklarından, o sıcacık yataklarından uzak kalır. Şimdi insana yaz günlerinde bu pek şey gelmez. Hani anlaşılır gelmez ama kışın insana yatak çok tatlıdır. Hele ki o soğuk vakitlerde özellikle o soğuk vakitte kalkıp Allah'a iki rekat teheccüd namazı kılmak birçok nafile ibadetten çok çok daha faziletli bir ibadettir. Kışın özellikle soğuk günlerde. Çünkü Ali radıyallahu diyor ki en sevdiğim şey yazın çok sıcak ve çok uzun bir günde oruç tutmaktır en sevdiğim şey diyor. Niye? Eziyeti çoktur. İbnül Kavyim rahmetullah işte abdestten bahsederken diyor ki abdest bir ubudiyettir yani ibadettir. Ama bir soğuk suyla abdest almak vardır. Bir de sıcak suyla. İkisi aynı mıdır? Ecir bakımından aynı değildir. Birinin meşakkati daha fazla olduğu için onun ecri de o kadar fazladır. Allah Azze ve Celle katından. <gülüyor> Onlar seher vakitlerinde yani güneşin doğacağı vakitlerde istiğfar ederler. Yani bağışlanma dilerler. Biz bir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem günde yüz defa ne diyordu? استغفر الله العظيم وأتوب إليه ابن مراد diyor ki bir mecliste ben otururken nebisasın Yüz defa şöyle dediğini saydım Rabbighfirli ve tub alayya innaka entet tawwabur rahim yani hep istiğfar. Hep istiğfar Allah'tan bağışlanma dilenmek. Hısnır Müslim biliyorsunuz. Maruf bir kitap işte Peygamber'in sabah akşam zikirlerinin toplandığı. Sabahleyin orada ne vardır zikirlerin içinde? Yüz defa Estağfurullah demek vardır. Bu sınırıdır. İsteyen istediği kadar ne yapabilir? Söyleyebilir. Allah da mutlakileri bununla vasıflandırıyor. Allah gece namazına kalkanlar öldükten sonra şöyle devam ediyor. Furkan suresi 66 64'te ve ibadurrahman Rahman'ın o kulları diki ellediğine yamşun alel art yeryüzünde yürürler haunen <coughs> neyle vakarla yani yumuşak Kibirle değil böyle cebbarlıkla değil çünkü cebbar olan Allah'tır. Kibirle vakarla Allah'ın arzında yürürler. وإذا خاطبهم الجاهلون şey cahiller onlara selam verdiği zaman "Kalu selam" derler ki selam olsun size. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما onlar gecelerini Rablerine kıyamla ve sucutla yani kıyamla ve secdeyle geçirirler. Ayette neden namaz demedi kıyam ve sucudu zikretti? Gece namazında en önemli olan iki yerleri burası. Peygamber Efendimiz öyle uzun kıyam edermiş ki gece namazında İbn Mesud'un dediği gibi başladı diyor Bakara'yı bitirdi ben dedim şimdi gidecek. Başladı Ali İmran'a ben dedim şimdi Rukye'ye gidecek. Başladın ondan sonra Nisa'ya bir şey yapacaktım utandım diyor. Ne yapacaktın ya İbn Mesud diyorlar? Allah'ın Resulü ayaktayken ben yorgunluktan oturacaktım diyor. Sonra ondan da biraz okuduktan sonra tekbir aldı Rukye'ye gitti diyor. Kıyam bu kadar önemli gece namazında. O yüzden gece namazı 20-30 rekat kılmak yerine uzun uzun iki rekat. Uzun uzun, kıyamı uzun olan rekatlar kılmak. Ayrıca secdede diyor ki kıyamda durduğu kadar secdede kal diyor. Yani O kadar çok dua ediyor. Hatta biz zannettik yani canı çıktı herhalde. Hani canı çıktı da bu hali üzere duruyor, kalkmıyor. O kadar uzun nebis asam Rabbinden ne yaparmış? Taleplerde bulunulmuş. Yani Kur'an'da ayet çok. Zümer Suresi 9. ayet, Secde Suresi 15-17. ayet. Allah hep mutlakilerin yolunu ne olarak bildiriyor bize? Gece namazına kalkan, gece namazında Rablerine ibadet eden insanlar olduğunu. Ne? Yani Nafile'de <gülüyor> ne dedik biz? Açıp okuyabilir. Bu da nafile olduğu için açık okuyabilir. Cumhur'a göre böyle. Ayşe'den hadis var çünkü. Yani Malikiler bunu söylemişler de. Yani ümmetin sahih kabul ettiği görüş budur. Çünkü Ayşe radıyallahu anh Ramazan ayında teravih namazını mushafla kılanmış elinde. Teravih nafile ama farzı caiz değil. Nafile namazda. Bütün nafilelerde ne yapabilir Müslüman? Elinde mushafla namaz kılabilir. Abdullah İbni Selam şöyle demişti. Resulullah sallallahu sellem Medine ilk geldiğinde insanlar suratla ona koştu. Ben de koşanlar arasındaydım. Resulullah'ın son yüzünü görünce onun yabancı bir yüz olmadığını anladım. Ondan ilk işittiğim söz şu oldu. Ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, sıla-i rahim yapınız. Biliyorsunuz akrabayı ziyaret, insanlar uykudayken namaz kılınız. Selametle cennete giriniz dedi bundan sonra. Selametle cennete girmenin yolu mu? Yani peygamberle beraber sahabe uzun uzun geceler ne yapıyorlardı? Kıyam ediyorlardı. Hatta farz olacak diye peygamber korkmuştu bir ara biliyorsunuz. Ondan sonra ayet gece namazını kime farz kıldı? Peygambere. Ama bu ümmete ne yaptı? Sünnet, Sünnet müstahap olarak kaldı. Bu da gösteriyor ki peygambere yapılan her hitap ümmeti ne yapmaz? Kapsamaz. İstisnai durumlar vardır. Ama mutlak anlamda nedir? Peygambere yapılan bütün hitaplar ümmeti de bağlayıcıdır. Usulü fıkıh kaynesidir. Selman Farisi demiştir ki Resulullah asasam şöyle buyurdu. Size gece namaz kılmayı tavsiye ederim. Sizden öncekilerin adeti buydu. Yani bizden önceki salihlerin adeti de buydu. Bu adet sizi Rabbinize yaklaştırır, günahlarınıza son verir, vücudunuzdan hastalığı tard eder. Hastalıkların ilacı gece namazı. Bugün hastalıkların yaygın olmasının sebebi gece namazı kılan adam kalmamış olmasındandır. Biz düzenli bir şekilde gece namazı kılsak o gece namazında insan vücudu işte bilim adamları bunu ispatlamışlar. Şu kalbin arkasında bir hormon senteziyor. Tam saat gece 3'te. İnsanın huzur dolduran bir hormon senteziyor. İnsan ayakta geçirirse o saati insan bir huzur doluyor. Dikkat yani az buçuk birkaç yani Müslümanlar birkaç kere gece namazına kalkmıştır. O gece namazına aldığınız hazı bir aklınıza getirin. İşte o haz kalbinizde o sentezlenen hormonlar Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle siz gecenizi öyle kıyamla geçince Allah da size böyle ikram ediyor. Kalbinizi huzurla dolduruyor. Ve bu da bedeninizdeki hastalıkları sıkıntıları ne yapıyor? Def ediyor. Peygamber Selam hastalıkları ilacı olarak da gece namazını tavsiye ediyor. Bu da bir fazileti. Sehri İbn Saad şöyle demiş. Cebrail Nebi Aleyhisselam'a gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin. Dilediğin ameli yap, onunla karşılık göreceksin. Dilediğini sev, ondan ayrılacaksın. Bil ki müminin şerefi gece namazı kılmaktır. İzzeti ise insanlardan bir şey dilememektir. Yani gece niye devamında gece namazı insanlardan bir şey dilememektir? Çünkü kul gece namazı Rabbinden her şeyi ister. Yani Allah zaten isteme istiyor. Ve eğer sana kâbe adi ayni, fâinni beni sana sorduğunda, onlardaki ben onlara yakınım, dua edenin duasına icap ederim diyor Allah. A bu da radiyallâhınlar rivayetinde ne bilsam şöyle buyurmuştur. 3 kişi var ki Allah onları sever, onlara güler ve onları müjdeler. Bu hadis Allah'ın gülme sıfatı olduğunun delilidir. 1- Cephede bir gedik açılır da o kişi kendi kendine kaçanların ardında öldürülünce veya Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelip yetişinceye kadar savaşmaya direnir. allah Teala şöyle buyurur, şu kuluma bakınız kendiliğinden benim için nasıl sabredip direniyor. Savaşta bir Müslüman Allah yolunda cihatta ne yapıyor? Allah için mücadelede bulunuyor. 2- Güzel karısı yumuşak yatağı olduğu halde gece namazına kalkan kişidir. Ne mutlu ona. On hakkında Allah şöyle buyurur. Arzularını terk ederek beni zikrediyor. İstese uyuyabilirdi. Güzel bir kadınla o yatakta oynayabilirdi, uyuyabilirdi. Huzuruna, rahatına bakabilirdi. Ama o güzel kadını ve güzel yatağı terk edip nereye gidiyor? Rabbine kıyama gidiyor. Allah da o kuluna böyle hitap ediyor. Üçüncüsü ise kervanla beraber bir seferde bulunduğunda uyku basıp uyuyunca sıkıntılı olsun, rahat olsun, erkence kalkıp yola koyulanlardır. Yani kervan bir seferde olmuş uyku basıp uyum, uymasına rağmen sıkıntı olmasına rağmen erkence neden? yani buradaki illet ne? çünkü başka bir hadiste diyor ki sefer ezadır insana yani yolculuk insana ezadır insana rahatsızlık verir o yüzden bunu kısa tutmak nedir? hayırlı amellerdendir Allah Resulü o yüzden böyle belirtmiş vallahu alem Peki gece namazının adabı nedir? Gece namazı kılmak isteyenlerin aşağıdaki husus, yani biraz sonra zikredeceğimiz şeyleri maddeler haline zikredeceğiz. Bunlara ne yapması gerekir? Dikkat etmesi gerekir. Bir, yatarken gece namazına kalkmayı niyet etmelidir. Yani kişi yatan, bu gece hepimiz bunu yapalım inşallah. Yani kafamızı yastığımıza koyduğumuzda niyetimiz gece namazına kalk, Bari bu gece inşallah amel edeyim. Yani ilk önce asil nefsime nasıl yattım? Nebisi şöyle buyurdu. Kim geceleyin namaz kılmaya, kalk, kılmaya niyet edip yatağına yatar da sabah oluncaya kadar gözleri ona galebe çalar uyanamazsa niyet ettiği ona yazılır, uykusu ona Rabbinden sadaka olur. Allah-u Yani kalkmasam dahi niyet ettiğinden dolayı ama tabii ki hani şeytanca bir niyet değil yani. Rahman kalplerin özünü bilendir. Salih niyetlerle gece namazına niyet etsek ama kalkamasak, uyku bize galiba çalsı. O uyku kimin bize ikramıdır? Allah Azze ve Celle'nin bize ikramıdır. Biz gece namazına kalkmış gibi ne yaparız? Ecir kazanız İbn-i ve Nesai sahih senetler rivayet etmişler. Uyanınca yüzünü mesh ederek uykusunu açması, misvak kullanıp gökyüzüne bakması, sonra Resulullah sahasından gelen dualar ile dua etmesi sünneti. İlk kalkınca su ile yüzümüzdeki o gözümüzdeki o uyku halini def etmek, sonra misvaklanmak. İbn Abbas bahsediyor. Bir gün peygamberin evinde kaldığında teyzesi çünkü şeydi, hanımıydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Misafir olduğu bir zaman kalktı diyor. Uzun hadis ama burada sadece duayı almış. Kalktı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ali İmran suresinden bazı ayetler okudu kalkar kalkmaz. Sonra yüzünü yıkadı misvak kullandı diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve gökyüzüne baktı biliyorsunuz gökyüzü tefekkür için o saatte gece tefekkür vakti olduğu için her taraf sessizlik olduğu için dağılıyorsun. Gündüz meşgaliyet olduğu için insanın kafası hep dolu. Ses var dışarıda. Gece sessizlik tefekkür hali olduğundan dolayı gökyüzüne baktı. Dedi ki La ilahe illa Rabbim senden başka ilah yoktur. Subhaneke seni tenzih ederim. Estağfuruke. Sana tövbe ediyorum bir Bütün günahlarımdan dolayı ve səlik o senin rahmetini senden diliyorum Allahum aziz ne ilmen Rabbim ilmimi arttır dua ediyor sana Salawatın. Və ya tez kalbi بعد izhadeytiyini kalbimi hidayet ettikten sonra kaydırma sabtırma. Vahabliyiminledün ki rəhmə katından bana rahmet bağışla inneki entel vahab sen çokça verensin diyor. Alhamdulillahi illēdi ahiyana o Allah hamdolsun ki بعد ما əmətəna Öldükten sonra bizi diriltti. Çünkü uyku nedir? Ölümün kardeşidir. Ruh ne yapar uyku halinde? Cesetten çıkar. Dediği gibi Allah kimisini tutar, kimisini bırakır. Bazıları uykuda ölürler. Allah onların ruhlarını, cesetlerini iade etmez. Uyananlar ise uy ölümden uyanmıştırlar. Ölümden sonra tekrar dirilmiştirler. O yüzden ne Aslan böyle dedi. Biz onunla olacağız, haşrolunacağız. Gideceğiz, ona döneceğiz diye Peygamber Aslan dua ediyormuş. Ali Alimin suresinin inne fekhlqis semawati ard biliyorsunuz bu ayeti okuyormuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonu uzun bir dua ediyor. Allahumme lekel hamd. Allahum hamd sanadır. Anta nurus semawati sen göklerin nurusun vel ard yerlerin nurusun ve men ve bunların içinde olanların hepsinin nurusun. Velekel hamd. Hamd sanadır. Anta kayyumu semawati vel ardı sen yerleri ve gökleri ayakta tutansın. Ve men fihi ne işinde olanları ayakta tutan. Ve lekel hamd, hamd sanadır. Antel hak, sen haksın. Ve vaadukel hak, senin vadin haktır. Ve liqa'uke hak, seninle karşılaşmak haktır. Vel cennetu hak, cennet haktır ve'n naru hak, cehennem haktır. Ve Nebi Yuuna hakkun ve Muhammed'un hakkun Va sağtu hakkun peygamberler Muhammed kıyamet hepsi haktır. Allahu meleke eslam tu Allah'ın sana teslim oldum Ve ki Amen sana iman ettim ve aleyke tevakkka tu sana tevakkül ettim ve aleyke Enep tu sana yöneldim Ve ki Hasem tu sana şikayetlerimi ilettim. Ve İleyke hakem tu sana muhakemi oldum sana hükmümü teslim ettim. Fakfirli, ma kattem ve benim günahlarından katme önüne koymak, akarda da arkada bıraktım, geçmişte bıraktım, yani gelecek günahlar için de mahfirlendirdi. Vama asrar <gülüyor> tu vama gizlediğim ve açıkladığım, ente Allahu la ilahe illa ente, sen Allahsın ki senden başka ilah yoktur diyor. Bu dua müthiş bir dua, hepimiz ezberleyelim bunu inşallah haftaya kadar. Bunların hepsi verdiğimiz kitapta var. Bu dua çok önemli. Yani gece Peygamberin tefekkür ettiği meselelere dikkat edin. Cennet hak, cehennem hak. Sana hükmü ilettim, sana hakem kıldım, sana hasmımı, düşmanlığını sana ilettim. İşte sensin benim yöneldiğim Peygamber hep ne yapıyor? Allah'tan ilticarda bulunuyor, ona sığınıyor. Başka bir adabı gece namazına iki hafifçe rekâtla başlama. Yani o neydi? Geçen hafta biraz bahsetmiştik. Neydi gece namazı? Sekiz rekattı İkişer ikişer sekiz rekat. İlk iki rekatı ne yapmak? Hafif tutmak. Sonra dilediği kadar kılmak yani onu uzatmak sonraki rekatları. Ayşe'den gelen hadis bunun deliliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığı zaman iki hafif rekatla namaza başlarlar. Yani iki rekat ilk başta kılıyor. Ebu Hureyre'den rivayeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Sizden biriniz gece kalktığı zaman namazına iki hafif rekatla başlasın emir var. O yüzden yani ilk iki rekatı hafif tutmak bu bizim üzerimize vaciptir. Ailesini uyandırmak sünnettir. Gene aynı şekilde ben gece namazına kalktım... ...hanımım uyuyor olmaz. Hanımımıza ne yapmam lazım? Gece namazına uyandırmam lazım. Nebi Asım Ebu Hureyre'den gelen hadiste şöyle diyor. Gece namaza kalkıp kılan ve hanımını uyandıran... ...eğer uyanmazsa yüzüne su serpen kişi Allah rahmet etsin. Gece kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran... ...uyanmazsa yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Peygamberin duasına nail olmak var. Peygamber dua etti. Peygamberin duasına olmaz... Geri döndürülmez. Bunu yapan bir Müslüman inşallah peygamberin duasına nail olur. Hadi sahil. Sahi. Efendim? Yani ehli diyor burada. Senin annen baban seninle yaşıyorsa Müslümansalar onları kaldırman da inşallah bunun başlığı altına girer inşallah. Kişi uyku basınca uykusu açılıncaya kadar uyuyup namazını sonraya bırakması bu da müstahap olan şeylerden. Mesela tamam biraz kıldık, uyku bastı, okuduğumuzu anlayacak halde değiliz. Ne okuduk unutuyoruz. Aklımızda ne var ne yok? Gidiyor. Farkında değiliz. Gözlerimiz kapanıyor. Bu zaman uyumak sünnet. Ayşe'den gelen hadisten dolayı. Sizden biriniz gece kalktığı zaman Kur'an'dan ne okuduğunu anlayamazsa yatsın. Çünkü gece namazının şeyi neydi zaten? Amacı. Tefekkür. Yani Rab, Rabbi düşünmek, ona yönelmek, kalbi ona yönlendirmek. E benim, benim dilim konuşuyor kalbim uyuyor bu istenen gece namazı değil istenen gece namazı kalbin Rabb'e yöneldiği namaz o yüzden peygamber emrediyor o kişi ayakta durmasın yatsın başka bir adabından gücü yettiği kadar namaza kalkıp nefsini zorlamamak gece namazını devamlı yapıp zaruret olmadan terk etmemek yani şimdi e, ben zorluyorum her gece kalkacağım her gece kalkacağım bu da ne yapıyor insanın nefsine bu zorlaması olabilir. Mesela bugün Müslümanlar ne yapıyorlar? Çokça çalışıyorlar. Zaten kapitalist sistemin onları çalışmaya zorlaması gece namazına bir kere en büyük engel. Zaten adam bütün günün ayakta çalışarak geçirmiş. Dolayısıyla şeye kalkamıyor gece namazı. Artık kalula gibi bir şey de yok, sünnet de yok, izin verilmiyor iş yerlerinde. Halbuki gündüz bir saat uyusa insan gece uzun saatler uyanık kalabilir Allah'ın izniyle. Bu, bu gibi sebeplerden dolayı da ne yapmayacak? Gücünün yetmediği şekilde nefsini eziyet etmeyecek. Peygamber sen Bukhar ve Müslümin rivayet ettiği hadiste gücünüz yettiği kadar amelleri yapınız. Allah'a yemin olsun ki siz usanmayınca Allah usanmaz. Yani Allah'a galebe çalamazsınız. Allah'a veya Allah'ın dinine galip gelemez kimse. O yüzden gücü yettiği kadar amellerin en Allah'a sevimli olanı hangisiydi? Az zaman devamlı olan. Az, Az yap haftada bir gece mi kalkıyorsun? Bütün sene her haftada bir gece gece namazına kalk. Yani bir ay her gece kalkıp ondan sonra beş ay terk etme. Ne yap? Kendine bir program çiz. Kendini alıştırmak için ayda bir kere. Olabilir. O senin takvanladır. İki ayda bir kere. iki haftada bir kere. Bunu Müslüman kendine program yapacak. Gece namazı için bünyesini alıştırmaya çalışacak. Gece namazının vakti ne zaman? Yatsı namazından sonra olmak üzere gecenin evvelinde, ortasında ve sonunda kılınması caizdir. Yatsı namazı kılındıktan sonra gecenin başı da olsa, ortası da olsa, sonu da olsa caizdir ama faziletli olan vakit ne zamandır? Üçte birlik kısmıdır. Yani, Tehccüd için uyanmak şart. Çünkü Allah'ın ayetle kastettiği bu. Uyanıp bir müddet uyadıktan sonra uyanmak. Enes Adıyallahu'ndan diyor ki biz Resulullah sallallahu anh'a hiç ummadığımız anda namaz kılarken gördük. Yine hiç ummadığımız anda uykuda bulurduk. Bir ay oruç tutmaya başlar hiç iftar etmeyecek derdik. Bir de iftar eder hiç oruç tutmayacak derdik diyor. Bukhari Ahmet Nesai rivayet etmişler. Hafız İbn Hacer şöyle diyor. Resulullah sallallahu anh'ın teheccüdü için muayyen bir vakit yoktu. Kolayına gelen zamanda kılardı. Yani belirli bir vakit yok. Fazilette olan gecenin üstte birlik kısmı ben geç yatıyorum bir de yatıyorum o vakitte 2 rekat 4 rekat 6 rekat 8 rekat gücüm yettiği kadar ne yapabilirim Rabbime kıyamda durabilirim bu da inşallah ecir olarak yazılır gece namazının rekatlarının sayısı nedir belli bir sınırı yok burada yatsı namazından sonra vitrin tek bir rekatı olsa dahi gece namazı gerçekleşmiş olur anlaşıldı inşallah yatsı namazından sonra bir rekat dahi kılsan vitrin haricinde bu nedir gece namazı olan kişiye yazılır. Semure ibnü Cümd'u radıyallahu anhu o şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gece az veya çok namaz kılmamızı, sonunun tek rekat yapmamızı emretti. Az veya çok. Yani burada ne yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mukayyer bırakmış herkesi kendi isteğine göre seçimde haline bırakmış. Gece namazının kazası olur mu peki? Müslim'de geçen Ayşe'den gelen hadislerine bir salsam ağrı ve diğer bir sebepten dolayı gece namazını kaçırırsa gündüz 12 rekat kılardı. Şimdi biz niyet edin. Onu kılamayanın ecrinden Allah'ın ona vereceği mükafattan bahsettik ama böyle bir durum var. Gündüz kılarsın. Allah tam sana sadaka verdi uykuyla da ne yap? Gündüz bunu eda et. O zaman gece namazı gibi ecir kazanırsın. Gene İbni Ömer'den C. Ömer radıyallahu anh'a rivayet ettiklerine göre şöyle, Nebi Sasam şöyle buyurdu. Bir kimse herhangi bir sebepten dolayı gece okuduğu virdinin tamamını veya bir kısmını okuyamayıp uyursa sabah ile öğle arası okuduğu takdirde gece okumuş gibi sevap yazılır demiş. Şey Buyur. Şimdi nafri ibadetlerin kazası noktasında, şimdi gece namazı Peygamber aleyhisselatü vesselam'a kaldı ya Hı. Hazreti Peygamber ondan o Ondan kaza ediyordu e, ama, ama revatif sünnetleri kaza etme babını biz birkaç hafta önce işledik. E, revatif sünnetleri kaza etmiş peygamber. Evet. Mesela yapabiliriz. Yani. yapabiliriz. E, Şimdi e, peygamber evet. sağlam öğle şey e, ikindiden sonra iki rekat kılarmış ama ona has gene bir sünnetlerden. Bunun bir gün bakıyor ikindiden sonra namaz kılıyor. Diyor ki niye kılıyorsun Ayşe radiyallahu anh? Diyor ki bir kavim geldiler beni namazdan meşgul ettiler soru sordular ben de onu kılıyorum diyor revatip bir sünneti vakti geçmesine rağmen peygamber sallallahu ne yapıyor eda ediyor kaza ediyor veya buna benzer başka işte öğlen namazın son sünnetini ikindi de kaza ettiğine dair rivayetler var o yüzden revatip sünnetleri ki bu da ölü sünnetlerden kişi adet edinirse hani belirttiğimiz kayıtla beraber ne yapabilir kaza edebilir Fazla uzun tutmayacağım. Geç oldu zaten vakit inşallah. Çok Rabbim güzel. okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı amel etmeyi nasip etsin. Hı, Bizi hı. ihlas, takva ve gece namazı gibi güzel amellerle rızıklandırsın. Bu ahire davane hamdulillahi rabbil alamin. illa Cemaat farzı namazında olur. Nafilelerde cemaat olur. iki bir de elektrik uyku uyumunuzu şey 12 rekat